Leylek kardeş iyi olmasına iyiydi ama her iyiliğine karşılık beklerdi. Bir gün ormanda dolaşırken gördü koca kurdu çırpanıp dururken kurt lokmaları mideye indirirken sert bir kemik kaçmıştı boğazına. Telaştan tutuşmuş etekleri. Ölmesi an meselesiydi. Leylek hemen durumu kavradı, sokup kagasını ağzına kemiği çıkarttı. Sonra ne yaptı dersiniz? Gagasını gururla takır atıp ücretini istedi. Acaba bu iyiliğine karşılık kurt ne ücret verecekti? Bu sözleri duyunca kurt. he dedi. Ücretmeyin. Avayın ediyorsun sen benimle. Demek ki lütfum yetmedi. Kafan ağzımın içindeyken onu koparmam. Hadi var git. Sen küstah birisin. Bir daha da elime düşmeyesin.